بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أمارنا من يهده الله فلا مضل له ومن يبدل فلا هادي الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ve eşfadu anna Muhammeden abduhu ve rasuluhu Amma ba'du innal khayral hadisi kitabu Allah Ve khayral hediyyi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Ve şerrel umuri muhdesatuhu ha ve kulla muhdesatin bid'a Ve kulla bid'atin dalala ve kulla dalaletin fil nar ve allah Teala bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Amin. Değerli arkadaşlarım, her şeyden önce Allah-u Teala'ya böyle güzel, mükemmel bir havayı teneffüs etmek için yana yana geldiğimizden dolayı hamdü senalar olsun. Ona şükürler olsun. Ama gerçekten harika bir manzara, harika bir ortam. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Bugün acizane ben siz değerli kardeşlerime nimetlere şükretmek, onlar karşısından nankör olmamak hususunda bir şeyler anlatmak istiyorum. Sohbetimi sizlere güzel bir şekilde anlatabilme hususunda Rabbimden yardım istiyorum. Sizlerden de güzel bir anlayış göstünüzü arz Değerli arkadaşlarım unutmayınız ki kulların yaratıcıları olan Rab'lerine karşı birçok görevleri vardır. Bunlardan bir tanesi de, O'nun kullarına ihsan etmiş olduğu nimetlere karşı şükretmeleri, nankörlük, saygısızlık yapmamalarıdır. Yani kulların görevlerinden bir tanesi de budur onun nimetleri karşısında şükretmeleri, nankörlük yakmamalarıdır. Hepinizin de Kur'an-Sünnet çizgisinde okumuş olduğunuz ifadelerde gördüğünüz gibi Allah'ın kullarına ihsan ettiği nimetler o kadar çok değerli kardeşlerim, saymaya kalkışsanız sayamazsınız. bitiremezsiniz, yazmaya kalkışsanız yazamazsınız. Ne sayfalarınız ne de zamanınız yeter. O'nun kullarına ihsan ettiği o kadar nimet var. Hatırlayacağınız gibi Allah Azze ve Celle Nahal Suresi'nde 18 Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız onları asla sayamazsınız. Allah gerçekten çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Demek ki allah Teala'nın o kadar nimeti var ki saymaya kalkışsanız sayamıyorsunuz bitiremezsiniz saymak yani o kadar nimetler vermiş bizlere azıcık aklı olan ve onu kullanan basiret sahibi birisi onun bizlere ihsan ettiği nimetlerini açık ve net bir şekilde görür yani aklını kullanan insanlar onun nimetlerini aşırı, net bir şekilde görür ama ne yazık ki kardeşlerim bu nimetler karşısında insanların çoğun nankör davranıyor. Belki de bir çoğu hususunda insanlar gaflet içerisinde. Onun nimet olduğundan bile haberi yoktur. Onun nimet olduğundan dahi haberi yoktur. Öyleyse gelin, sözü fazla uzatmayalım, gelin elimizde olan nimetlerin kadrini, kıymetini bilmek için önce bir göz atalım yani Rabbimizin bu sayılamayacak kadar nimetleri arasında en azından uyanmak için, diğerlerinin kadrini kıymetini bilmek için bazılarından bahsedelim. Belki ben burada 3-5 tanesinden bahsedelim. Benim bu dersin bir başka kardeşimizin diğer nimetleri toparlayarak sizlere anlatmasına vesile olur. Ben değerli kardeşlerim sizlere acizane çok önemli olan birkaç nimetten bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi Allahu Teala'nın bizlere ihsan etmiş olduğu insanlık, yani bizi insan olarak yaratması harika bir nimet biliyor musunuz? Bizi insan olarak yaratması bu birçoğumuzun belki aklına gelmeyebilir ama düşündüğünüzde, taşındığınızda etrafımızdaki yerde sürünen hayvanları, sırtında yük taşıyan hayvanları gördüğünüzde aklınıza gelmesi lazım. Yani Allahu Teala bizi yerde sürünan bir böcek yapabilir, yapabilirdi öyle mi? Biraz kaba tabirle bizi eşek yarasaydı kim ne diyebilirdi? Köpek yarasaydı ne diyebilirdik? Böyleyse bizi insan olarak yaratmış. Bu gerçekten harika bir nimet. Bunun kadrini, kıymetini bilmemiz gerekir. İnsan olarak bile insanlığımız elimizden alınabilir eğer insan gibi hareket etmez isek. Yani insan Allah'a şükretmez ise, Allah'ın kadrini, kıymetini bilmez ise. Yenem hayvan sınıfına girebilir. Yani hayvan insan olabilir Allah korusun. Hatırlarsınız insanlardan öyleleri var ki hayvan gibidirler. Hatta onlardan daha beterdir. Neden böyle söylüyor Allahu Teala? Herhalde bellidir yani ona karşı görevlerini yerine getirmeyen. insanlığını unutmuş, hayvanlar gibi sadece yiyip içen, tuvaletle mutfak arasında PVC boro gibi dolaşan birisi. E tabii ki bu Allahu Teala indinde hayvan gibidir. Hatta hayvandan daha beterdir. Neden hayvandan daha beter oluyor insan bazen? Bazen hayvan Bazen hayvan olmak da çok iyi bir şey evet. olacaktır. Yani hayvandan daha beter olan insanlar, diğer tarafta hatırlayacağınız gibi ya leyteni kıntı tura. ''Ah keşke biz de toprak olsaydı'' Bu sözü söyleme sebepleri rivayetlerde anlatıldığı şekliyle hayvanlar arasında kısas yapıldıktan sonra onlar toprak ol diye ''Toprak olun'' denilecek ve onlar toprak olacaklardır. Ama insanlar için böyle bir şey yok. O gün insan, hayvanlık yapan insanlar, hayvandan daha beter olan insanlar ah keşke biz de toprak olsa ama hayır. Öyleyse kardeşlerim, öncelikle insan olmanın nimetini, insan olmanın nimetini çok iyi bilmemiz gerekir. Bu nimetin değerini bilmemiz gerekir. Elhamdülillah, Allah bizi insan yaratmış. Bunu çoğaltabilirsiniz artık. Yani konuyla ilgili çok şeyler kendi kendinize anlatabilirsiniz çevrenize bakarak ama kısa kısa geçiyoruz. 2. Milyonlarca insanın içerisinden seçilip hidayet verilmesi. Bu nasıl bir nimet biliyor musunuz? Bu harika bir nimettir. İnsanlığımızın yanı sıra Allahu Teala'nın bizlere hidayet vermesi. Milyonlarca insanın içerisinden seçilip hidayet verilmesi. Değerli arkadaşlarım, bizim her şeyden önce kıymetini bilmemiz gereken Rabbimizin bu eşsiz nimeti hidayettir kardeşler. Bu nimete mazhar olduğunuz için Rabbinize bol bol hidayet şükredin. Yani Rabbimizin bu hidayet vermesi hususunda ona bol bol şükretmemiz gerekir hamd etmemiz gerekir. Her fırsatla dile getirdiğimiz gibi, az önce de ifade ettiğimiz gibi bakın çevrenize, bakın yeryüzüne, bakın dünyaya inanın, milyonlarca insanın içerisinden seçilmiş hidayet verilmiştir. Hidayet bambaşka bir olaydır. Hatırlarsınız Allahu Teala Ali İmran suresinde 103. ayet topluca Allah'ın ipine yapışın, sımsıkı bir şekilde ayrılmayın parçalanmayın ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın hani siz bir zamanlar birbirinize düşman idiniz o kalplerinizi birleştirdi de bu nimeti sayesinde kardeşler oldunuz keza siz tam bir ateş çukurunun kenarındaydınız Allah sizi oradan kurtardı Umulur ki hidayeti erersiniz diye Allah size ayetlerini böylece anlatıyor. Düşünün değerli arkadaşlarım hemen hemen hepimizin bir zamanlar farklı farklı bozuk itikadı, akidesi vardı. Öyle mi? Farklı farklı akidelere sahiptik. Çirkin akidelere sahiptik. Allah'tan başka yardım isteyenler vardı aramızda. İbadetlerini Allah'a değil şeyhine yapıp da şeyhinin bir dezenfekte havuzu görüp Oradan Rabbisine o ibadetlerin çıkacağına inanan insanlar vardı. Şeyhinin kaybı bildiğine, kalbini okuduğuna inanan insanlar vardı. İnsanların dünya işlerinde, kainatta, idarede söz, sahibine, söz sahibi olduğuna inanan insanlar vardı kardeşler. Hulasa, o kadar çirkin akide içerisindeydik ki her birimizin farklı farklı akidesi var ama hepsi çirkin, bozuk. Amellerimiz farklı farklıydı. Ahlaki değerlerimiz farklı farklıydı. Ama Allah Azze ve Celle ne yaptı? Bize acıdı, bize merhamet etti. Biz de gördüğü çok çok cüz'i bir azı çok kabul etti ve bize merhamet etti, hidayet verdi. Bize hidayet verdi. Ömer radıyallahu anhu'nun buyurduğu gibi biz çok zelil bir kavim idik. Allah azze ve celle bizi İslam'la aziz kıldı, <gülüyor> şereflendirdi. Eğer biz izzeti İslam'dan başka bir yerde arar isek Allah bizi yine zelil kılar. Aynen Ömer radıyallahu anhu'nun sözü bizim için de söylenmesi gereken bir sözü. Gerçekten biz zelil bir kavim idik. Az önce dediğimiz gibi çirkin çirkin akide, ahlak amellere sahip insanlar idik. Ama Allah bize merhamet etti, bize hidayet verdi. Ona hamdü senalar olsun. Bu harika bir nimettir değerli kardeşlerim. Bu harika bir nimettir. Bunun değerini, bunun kıymetini bilin. Değilse elinizden alınır. Değilse elimizden alınır biliyor musunuz? Yani dilenci gibi her zaman bizim kapımızda dolaşmaz bu hidayet konusu. Bu hidayet meselesi. Eğer değerini kıymetini bilmezseniz elimizden alınır. Elimizden alınır. Elimizden alınır. Bunu kafanıza güzel yazın. Allah merhametli davranıyor bize. Hidayet veriyor. Biz bunun kadrini kıymetini bilmez, şükrünü bilmez isek değerli arkadaşlarım bu bizim elimizden alınır. Onun için bunun altını hasreten çizmemiz gerekir. Hatırlayacağınız gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şeriflerinde buyuruyor ki üç haslet vardır ki bunlar kimde bulunursa o kimse imanın tadını almış olur. İmanın halavetini almış olur. Üç şey. Bir, Allah ve Resulünün o kimseye her şeyden daha sevimli olması. İki, Sevdiğini sadece ve sadece Allah için sevmesi, üç, ateşe atılmaktan nasıl korkuyor ise, hidayet bulduktan sonra tekrar küfre dönmekten de öylece korkmasıdır. Şimdi imanın tadını almış olan bir kimse, gerçekten imanın tadına varmış olan bir insanda bu korkular olması lazım. Yani en son ki, özellikle bu babla alakalı en son ki ifade çok önemlidir bizim için. Ateşe atılmaktan nasıl korkuyor isek, o nasıl bize çirkin geliyor ise hidayet bulduktan sonra tekrar küfre dönmekten, düşmekten de öylece korkmamız lazım. Kendimizi garantide görmememiz lazım, korkmalıyız. Niye korkacağız? Yani bol bol Allah'a dua edeceğiz. Verdiği nimetin, hidayet nimetinin, kadrinin, kıymetini bileceğiz. Onun uğruna ne yapılması gerekiyorsa onları yapmamız gerekir, yapacağız. Değilse elimizden alınırsa Allah korusun. Onun için bir gün elimizden alınır korkusunu yaşamamız lazım. Eğer gerçekten iman etmiş insanlar ise kardeşler. Öyleyse bu konuda da fazla sözü uzatmaya gerek yoktur. Bu hidayet nimetinin de kadrini kıymetini bilmemiz gerekir. Onu bize ihsan eden Allahu Teala'ya bu konuda da bol bol hamd etmemiz şükretmemiz gerekir kardeşler üç bizlere azaları tam sağlıklı sihatlı bir bünye vermesi bu ne kadar güzel bir nimet biliyor musunuz? bak hepimiz safa sağlam insanlardır, sağlıklı insanlarız bu harika bir nimet aklımıza hiç geliyor mu? yolda yürürken azası eksik birisini gördüğümüzde Rabbimize şükrediyor muyuz? diyor muyuz? Halimizin kadrinin kıymetini biliyor muyuz? Bu sağlıklı azaların, sağlıklı vücudun zekatını verebiliyor muyuz? Veya aklımıza geliyor. Umuluk hepimizin aklına geliyordur ve Rabbimize bu konuda da bol bol hamd ediyoruzdur, şükrediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Sağlık ve boş vakit insanlardan birçoğunun aldandığı iki önemli nimettir diyor. Burada umum ifade umum ifade ile insanların hemen hemen kısmı azamı bu iki nimet hususunda her zaman aldanmışlar. Hep aldanıyorlar. Aldatılmış bir şekilde hareket ediyorlar. Belki de şükretmiyoruz. İşte aldatılmışız. Sağlıklıyız, sıhatliyiz hiç aklımıza gelmiyor. İyi halinizde Allah'ı anın ki, zikredin ki kötü halinizde de o sizi an. Yani iyi halinizde Allah'ı asla unutmayın, ona şükredin, onun nimetlerine karşı şükrü, şükrünüzü eda edin ki sıkıntılı anınızda da o sizi hatırlasın, o size yardım etsin, o sizi zikretsin. Kardeşlerim unutmayınız ki malın mülkün olmadığı yer, sağlığın olmadığı yerde malın mülkün çokluğu hiçbir işe yaramaz. Yani eğer sağlığınız yerinizde yerinde değilse malınızın mülkünüzün çokluğu bir işe yaramaz. Onun için sağlık gerçekten çok ciddi, çok önemli bir nimettir. Bu konuda da Allah'a bol bol ham edin, şükredin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadislerinde sizden vücutça sağlıklı olan emniyet ve güven içerisinde bulunan ve o günkü yiyeceğine de sahip olan kimse sanki dünya kendisine verilmiş gibidir ne kadar değerli bir nimet ki, ki konumuzla ilgili olan kısmı vücutça sağlıklı olan bir kimse sabah kadar bir ağzınız ağrısın deseler ki dünyayı verin bu ağızınızın ağrısı dinecektir vallahi 50 tane dünya verirsiniz yoksa dinmeyecek deseler öyle mi verirsenize veririz inanki öyleyse bu gerçekten ciddi bir nimet önemli bir nimet Allah'ım bizlere ihsan etmiş olduğun sağlık hat hususunda sana hamd olsun sana şükürler olsun bizi sağlıklı sağlıklı bir şekilde yaşatıyorsun bu güzel bir nimet. Bu konuda Allah'a bol bol hamd edin. Şükredin değerli arkadaşlarım. Yine hatırlayacağınız gibi İbni Abbas'tan gelen bir hadislerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şu beş şey gelmezden önce beş şeyi ganimet bilin. Beş şey gelmezden önce beş şeyi ganimet bilin. Bir ihtiyarlamadan önce gençliğinizi ganimet bilin. Gençliğimiz bir nimet, ganimet bilin, onu güzel kullanın, bu güzel bir nimet. Bunu güzel kullanın çünkü sağlıklı, saati olduğunuzda, genç olduğunuzda okumanız, yazmanız, ibadetleriniz her zaman iftiyarlardan farklıdır. Dolayısıyla gençliğini yani iftiyarlamadan önce gençliği ganimet bilin, bu harika bir nimettir. İki, hastalıktan önce sağlığınızı ganimet bilin diyor. Harika bir nimet. 3, fakirlikten önce zenginliğinizi ganimet bilin. Yani diğer bir ifadeyle parasız, pulsuz olacağınız zamanlar gelmeden paranızın, pulunuzun olduğu anı ganimet bilin. Alacağınızı alın, yapacağınızı yapın. 4, meşguliyet zamanı gelmeden önce boş vaktinizi ganimet bilin. Bunlar nimet. Boş vaktinizi ganimet bilin. Ve en son ölmeden önce hayatınızı ganimet verin. Henüz nefes alıp veriyorsunuz, henüz nefes alıp veriyoruz. Bu bir ganimettir, bu bir nimettir. Ölmeden önce bu nimetin kadrini, kıymetini bilmemiz gerekir. Öldükten sonra hepinizin de bildiği gibi artık her şey bitmiş oluyor. Değerli arkadaşlarım bu ve emsali hadisi şerifleri çoğaltmak mümkündür. Bunlarda da anlatıldığı gibi sağlık gerçekten çok önemli, çok değerli bir nimettir. Dolayısıyla insan sağlığına çok dikkat etmeli, hastalanmadan önce onun kıymetini bilmelidir. Bununla beraber Allah'ın kendisine ihsan ettiği bu nimetten dolayı da ona bol bol hamd etmeli, şükür etmelidir. Dördüncü bir nimetten daha bahsedelim. Yanımızda kendimiz gibi iman eden, amel eden birçok değerler hususunda ortak olan kardeşlerimizin olması bu, bu da bir nimettir. Yani Allahu Teala sizlere sizin gibi iman eden, sizin gibi amel eden hemen hemen birçok konuda sizin gibi ahlaki değerler olan insanları sizin yanınıza göndermesin. Yani sizlere böyle muhteşem bir hava ihsan etmesi. Harika bir hava. Yalnız değilsiniz. Yalnız değiliz. Bakın bir sürü kardeşiz. Biz Bursa'da bir zamanlar Bilgin kardeşle iki kişi dolaşıyorduk. Bize çatışacaklar, satacaklar, çatışacaklar diye korkardı Neler neler çektik yani iki kişi biraz daha cesaretli üç kişi dört kişi olduğunuzda daha cesaretli olursunuz ama şimdi buraya bakın görüyor musunuz Allah'ım bu senalar olsun bu Allah'ın bir nimetidir Allah hidayet vermeseydi Ahmet Mehmet Hasan yan yana gelemezdi öyle mi bu harika bir nimet bunun kadrini kıymetini bilin vallahi elinizden alır billahi elimizden alır kalırız ortada. kimse kimseye karşı artık bir ülfeti olmaz Yüzünü çevirir, nefret eder, yan yana gelmez, uzak durur senden, nasihatleşme kalkar derken herkes paramparça olur. Bu nimetin kıymetini bilmezseniz Allah alır elinizden, alır elinizden. Bunun kıymetini nasıl bileceğiz? İslam kardeşliği dersini tepeden tırnağa okuyacağız. Oradaki vesileleri çok güzel ezberleyeceğiz ve onlara uygun hareket edeceğiz. Ki bu nimetin kıymetini bilmez isek elimizden alınır Allah korusun, bu harika bir nimet, ne demek gencecik gencecik hepsi pır pırır, saçlı sakallı gençler, harika bir nimet gerçekten, oh diyorsun, kıymetini bilir isek Allah-u Teala bereketli kılar. davetimizi ilimden irfandan tam anlamıyla haberi olmasa bile Allah sizin samimiyetinizi ihlasınıza bakarak bir başkasına hidayet verir. Üzerine güneşin doğup batığı her şeyden hayırlı bir ticaret yapmış olur. Yeter ki ihlaslı samimi olun ve bu havanın değerini kıymetini bilin. Kardeşlerinizin kıymetini bilin kardeşler. Evet bu gerçekten çok önemli bir nimet. Allahu Teala sizlere bizlere kendi inancımızdan, amelimizden dostlar ihsan etmiş. Müslümanın iyi çevre sahibi olması onlarla oturup kalkması onun için gerçekten hayırlı bir nimettir kardeşler. Zira iyi arkadaş insana sürekli nasihatçı olur. Onun elinden tutar, ona yardımcı olur. Doğruyu unuttuğu zaman ona hatırlatır. Aciz kaldığı zaman ona yardımcı olur. Yani ona her konuda hayırlı yol gösterir. Hayırlı dostlar her zaman böyledir. Hayırlı bir dost arkadaşına her zaman hakkı, sabrı, iyiliği tavsiye eder kardeşim. Onun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çevrenin bu konuda arkadaşın ciddi anlamda öneminin olduğunu vurgulayarak ne diyor? Hatırlayacağınız gibi unutmayınız ki kişi arkadaşının dini üzeredir. O halde kim kiminle arkadaşlık ettiğine iyi baksın diyor. Arkadaş çok önemlidir. Hele hele senin gibi inanan senin gibi amel eden arkadaş harikadır. Harika bir nimettir. Onun için kadrinin kıymetini bilmemiz gerekir. Arkadaşımızın kadrinin kıymetini bileceğiz. ne kadar değerliyse kardeşinin kardeşine kadar değeri olması lazım. Eften püften meselelerden dolayı birbirimizi kıran, yiyen insanlar olmamalıyız. Yani kaşınıyoruz biraz kaba tabirle. Allah elimizden çeksin, alsın, burnumuzun üstüne sürmelim orada burada. Küçücük meselelerden dolayı birbirimize kim düşüyoruz. O efendim yok gözünün üstünde niye kaşınıyor? Ya arkadaşın gözünün üstünde kaş olur zaten. Yani hata yapabilir insan. Küçücük meselelerden dolayı birbirimize kim insanlar olmamalıyız kardeşliğin hukukunu bilen insanlar olmalıyız. İki kişinin işlediği bir hatadan dolayı eğer bunların araları ayrılmış ise bunlar Allah için birbirini seven kimseler değillerdir diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allahu Teala'nın hidayet vererek tevhid ehli insanları birbirine bağladığı iman bağı öyle çürük bir bağ değil ki hemen küçücük bir meseleden dolayı tam kopuyor para bozuluyor. Yan yana gelmeler efendim unutuluyor. Selam vermeler unutuluyor. Belki bu, bu tip şeyler burada yoktur ama şeytan rahat durmuyor. Bir bakarsın ki bu tip şeylerle Müslümanları kandırır, aldatır ve bu nimetin kadrini kıymetini bilmez bir hale getirir bize arkadaşlar. Onun için akıllı davranın. Bizim bizden başka dostumuz yoktur. En yakın çevremiz, annemiz, babamız bile bizi sapık olarak görüyor. Çoğumuz öyle. Sapık bunlar diyor. Sapık. Bizim bizden başka birbirimize yakın, yakın olan kişi, dostumuz, kişilerimiz yok. Onunca kıymetini bilmemiz gerekir kardeş. Kadirinin kıymetini bilmemiz gerekir. Neyin? Kardeşliğin. Senin gibi iman eden insanın bu bir nimettir. İyi arkadaşın misali diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hatırlarsınız hadisi. İyi arkadaşın misali, güzel koku satan kokucunun misali gibidir. Eğer o sana bir şey vermesen, en azından sattığı o şeylerin kokusu sana sirayet eder. Öyle mi? Kötü arkadaşın misali de, demirci köylükçüsünün misali gibidir. Onun da hisinden, pasından, karasından sana bulaşmasa bile, en azından onun kokusu sen az Ama iyi arkadaş öyle değil. Hadisin baş tarafında denildiği gibi. İyi arkadaş her zaman hayırlıdır. Harika bir nimettir. Değerini bil, kıymetini bil. Azalırsanız, kıymetini bilmezsek kardeşliğin, azalırsanız, dağılırsanız, ferden kendiniz de dağılır gidersiniz. Yalnız kalırsınız. Kuşlar kapar artık. Değerli arkadaşlar, yine size harika bir nimetten bahsedeyim. Belki de benim başıma gelmeseydi ben bu nimetin farkında da olamayacaktım. Benim başıma geldiği için farkına vardım ve sizlere de anlatacağım. Esaret altında olmayan hürriyet sahibi insanlarsınız. Hürriyet sahibi insanız Allah bütün Müslümanlardan uzak etsin Benim 23 günlük bir Hapishane hayatım oldu ondan sonra öğrendim Ya hürriyet ne kadar tatlı bir şeymiş Hürsünüz istediğiniz yere gidip gelebiliyorsunuz Bu da harika bir nimet biliyor musunuz Biz orada 23 gün sonra çıkacağımızı bilmiyorduk Ama ben diyordum ki borcum olsun Neyim olursa olsun yeter ki şuradan kurtulayım çünkü bizi korkutuyorlar, şu kadar yatarsınız, şu kadar seni alırsınız falan filan. Hürriyet bu kadar mı tatlıyınız? İşte hele arkadaşlar. Yani istediğiniz şekilde gidiyorsunuz, geliyorsunuz, akraba ziyareti. Orada hep aynı simalar, Kasıtlı aynı birbirine zıt insanları yan yana koymuşlar. Gökyüzünü seyrediyorum. Başka yok bir şey. Ama bakın hürsünüz bir nimettir biliyor musunuz? Bu bir nimettir. Allah azze ve celle hürriyetimizi elimizden almaz. Bizi kafirlerin, müşriklerin esareti altında bırakmaz. Bu gerçekten bir nimettir. Ona hamd edin, ona şükredin. Yine bir nimetten daha bahsedelim. Hepimiz bildiği gibi Bizler günah işleyen insanlarız, kullarız. Hemen hemen hepimiz günah işlemeye meyyan ve günah işleyen insanlarız. Allahu Teala da her işlenen günahtan dolayı bizi hemen cezalandırmıyor. Bu bir nimettir, biliyor musunuz? Bu da harika bir nimettir. İşlediğimiz günahlardan dolayı cezalandırılmamam hemen. Ali bizim aklımıza gelen nimetlerden bahsediyoruz. Benim önemli gördüğüm ama tabii sayamayız başlarda dediğimiz gibi. Bunlar belki onların da aklımıza gelmesini sebep olur. Her neyse Allahu Teala'nın her günahdan dolayı kulunu aniden cezalandırmaması harika bir nimet. Hem günahkarız, hem hemen hemen her zaman günah işliyoruz ama Allahu Teala bizi cezalandırmıyor hemen. Sabırlı dağlanıyor. Hatta hatırlarsanız eğer Allah insanların zulümleri veya günahları yüzünden cezalandıracak olsaydı yeryüzünde hiçbir canlı kalmazdı diyor. <gülüyor> yani her günahtan dolayı Allahu Teala cezalandırmış olsaydı bizleri yeryüzünde kimse kalmazdı. Öyleyse bu da harika bir nimet. Allah'ım sen sabırlısın. Senin bizlere karşı bu harika bir nimetindir. Bizi hemen cezalandırmıyorsun. Ardından bununla bağlantılı günahımızdan dolayı bizlere tövbe gibi tedavi kapısı ihsan etmiş. Bu da bir nimet biliyor musunuz? Günahlarınızdan dolayı tövbe etme nimeti. Bu konuda tedavi oluyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki eğer siz günah işlemeyen kimseler olsaydınız mutlaka Allah günah işleyecek, ardından da ona yönelerek tövbe edecek kişiler, kimseleri yaratırdı. Bağışlayacağı kimseleri yaratırdı. Hadisi hatırlarsınız. Tabii ki burada anlatılan şey ya illa günah işleyin anlamında değildir. Yani burada anlatılan şey sizler hata yapmaya müsait varlıklarsınız. Dolayısıyla bu acizliğinden, acizliğinizden ve bu kusurlu halinizden dolayı ister istemez hataya düşeceksiniz. Günah işleyeceksiniz. Dolayısıyla sizi yaratan'a yönelip ve ondan af ve mağfiret dileyeceksiniz. Yani sizi bu minval üzere yarattım. Bu bu yapıda yarattı Böyle bir yapımız var ama ardından da ne yapmıştır Allahu Teala? Merhamet etmiştir. Bir nimet ihsan etmiştir tedavi kapısı, tövbe kapısı düşünün günahımızdan dolayı tövbe olmasaydı Allahu Teala tövbelerimizi kabul etmeseydi nasıl bir karamsarlık içerisinde olurdu perişan olur. ve bu bizi daha fazla günah işlemeye götürecekti biliyor musun? Hani derler ya toplumda bakmış balık yan gider artık elimizden geldiği kadar yapacaktır nasıl olsa berbat oldu hayatımız nasıl olsa ama tövbe, gerçekten üzerinde biraz durun, tövbe kapısı, tövbe nimeti harika bir nimettir. Üstelik bir de bu acaba kabul edildi mi edilmedi mi bu da bir nimet biliyor musunuz? Yani tövbenizin kabul edilip edilmeme hususunu bilmemeniz de bir nimettir. <gülüyor> Her tövbe edişinizde tövbenizin kabul olduğuna inansaydınız ne yapardınız? <gülüyor> Yine günah işlerdiniz rahatlıkla. Nasıl olsa tövbe dediğimizde, tövbemiz kabul oluyor. Halbuki Allah'ın Teala ha. kabul olmuyor mu, oluyor mu olmuyor, bilmiyor, bildirmiyor bize. Biz iki arada bir derede, ümit ile korku arasında. İşte bu da harika bir nimet kardeşler. Bu da harika bir nimet. Bu bağlamda hangi gün öleceğinizi bilmemeniz de bir nimet biliyor musunuz? Yani her şey bir nimet. Say say bitiremezsiniz. Düşün ne zaman öleceğimizi bilseydik ne olurdu? Her gün ölürdük vallahi. Yaşayan ölüler olur. Ama insanın ne zaman öleceğini bilmemesi harika bir nimet. Harika bir nimet. Bilmez. Evet Allahu Teala bizlere tövbe kapısı ihsan etmiş ve bu da güzel bir nimettir. Günahkar kullar olarak bu nimetin kadrini, kıymetini bilerek Allahu Teala'dan bol bol af ve mağfiret diler. Hazır yeri gelmişken tövbeden de açılmışken tövbenin anlamını kısaca tarif edecek olur isek bazı insanların ki belki böyle kişiler kimseler burada yoktur ama bizim vesilemizle bu tür yanlış anlayış içerisinde olanlara anlatma açısından bazılarını işte tövbe ya Rabbi demenin tövbe olmayacağını anlamak için yani tövbenin bir anlamı vardır i̇şte sadece tövbe ya Rabbi demekle tövbe olmaz tövbenin anlamı değerli arkadaşlarım bilindiği gibi Allah'a yönelmek günahı terk etmek Ondan hoşlanmamak, yaptığı o çirkin işten pişman olmak ve bir daha ona dönmemek demektir. Tövbenin anlamı budur kardeşler. <gülüyor> Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem pişmanlık tövbedir diyor. Hadisi hatırlarsınız. Pişman olacaksınız. Pişman olacaksınız. Bir daha o günaha dönmemek için çırpınacaksınız. Yapmamak için çırpınacaksınız. İmam Nevevi diyor ki her türlü günahtan tövbe vaciptir. Günah kul ile Allah arasında ise tövbenin üç şartı vardır. Ama kul hukukuna, kul hakkına da girdiğiniz zaman bu şart dörde çıkar. Diyor ki birincisi az önce dediğimiz gibi günahı hemen terk etmesi. ikincisi o günahı işlediğine gerçekten pişman olması. Üçüncüsü ise o günaha bir daha asla dönmemeye karar verilmesidir. Kiskinmesi, ondan uzak durması, ona dönmemek için uğraşmasıdır. Devam ediyor diyor ki eğer eğer kul hakkıyla alakalı ise günah, bu sefer şart dörde çıkar. Bu zikir geçen üç şartla beraber kişinin kul hakkından da kurtulması gerekir. Yani onunla ne yapacaktır? Helalleşecektir. Neyini aldıysa onu verecektir. Tövbe de gerçekler, gerçekten güzel bir nimettir. Allahu Teala bizlere bu nimetin değerini de bilen kullar olmamızı nasip eylesin. Amin. Kardeşler, en son olarak, hava sıcak sizi de fazla üzmeyeyim. En son olarak, bizlere ihtiyacımızı gidereceğimiz, yiyeceğimiz, içeceğimiz, giyeceğimiz, aynı aynı topraktan bin bin türlü renkte, tatta şeyler ihsan etmesidir. Tek toprak oradan hepinizin de şahit olduğu gibi kardeşler, bin bir renkte, tatta bizlere nimetler ihsan ediyor. Yiyeceğimiz, içeceğimiz nimetler ihsan ediyor. Su ihsan ediyor. Eğer o rızkınızı tutsa Size rızık vermese, size rızkınızı kim verecek? Teala buyuruyor ayette. O size rızık vermese size kim rızık verecek? Patronunuzun vereceğini zannetmeyin. Başka bir ayeti celle de ki haber verir misiniz eğer suyunuz yerin dibine çekili verse? Bu durumda size kim su verecek? Çekti yerin dibine hepsini. Ne kadar sonucu vurursanız vurun size Allah su vermedikten sonra size asla kimse zerrekler suyu bulamazsınız. Ve son olarak kardeşlerin bir hadisi kutsi de Allah Resulü sallallahu Aleyhi ve Sellem Allahu Teala'nın şöyle buyurduğunu bize anlatıyor. Allah-u Teala buyurdu ki diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ey kullarım benim hidayet verdiklerimden başka, müstesna sizlerin hepsi dalalet sahibi insanlarsınız. Dalalette olanlarsınız. Benden hidayet isteyin ki size hidayet vereyim. Hidayet benim elimde. Az önce başta zikrettik Allah bize hidayet vermiş. Elhamdülillah ona hamd olsun, şükürler olsun devam ediyor ey kullarım sizin hepiniz açsınız ancak benim doyurduklarım müstesna öyleyse benden yiyecek isteyin ki size yiyecek vereyim ve bizlere vermiş ona hamdü senalar olsun hem de bir sürü ey kullarım benim giydirdiklerim müstesna sizlerin hepsi çıplaksınız Öyleyse benden isteyin, sizi giydireyim. Ey kullarım, sizler gece gündüz günah işleyenlersiniz. Ben ise bütün günahları mağfiret edinim. Öyleyse benden mağfiret dileyin ki, günahlarımızı mağfiret edeyim. Ey kullarım, sizler asla bana zarar verecek dereceye ulaşamazsınız. Ve bana asla zarar veremezsiniz. Ve keza sizler asla bana fayda verecek dereceye de ulaşamayacaksınız ulaşamazsınız ve bana faydanız da olmaz yani ibadetlerimizde şunda bunda emirlerime itaatinizde ibadetlerinizde sizin bana bir faydanız olduğunu mu zannediyorsunuz siz bana asla bir fayda veremezsiniz zarar da veremezsiniz ey kullarım sizin öncekileriniz sonrakileriniz insanlarınız cinleriniz İçinizden en temiz kalpli bir adam gidişatında olsa, en takvalı bir insan gidişatında olup, her şeyiyle bana kulluk eden birisi olsa, benim mülkümde bir şey atmaz diyor. Yani düşünün, bütün insanlık, cin, Allah'a itaat ibadet etse hem de en temiz kalpli kişi kimse olarak Allah'ın mülkünde hiçbir şey yok. sizin öncekileriniz, sonrakileriniz insiniz, cinsiniz cininiz, içinizden en kötü kalpli bir adam şeklinde bana isyan etse küfür etse yani isyanlar içerisinde yüzse benim mülkümden yine hiçbir şey eksilmez yani sizin bana ne zararınız ne de faydanız olur en zalim de olsanız hepiniz cinlerle insanlarla beraber zararınız olmaz en takvalı da olsanız, insanlarınız, cinleriniz, bana hiçbir faydanız olmaz. Sizin öncekileriniz, sonrakileriniz, cinleriniz, insanlarınız hepiniz bir yere toplanıp benden isteseler ve ben de onların isteklerini versem, yani ne isteseler bunları versem, bu benim mülkümden hiçbir şey eksiltmez. Bunların hepsi benim mülkümden ancak bir dikiş iğnesini denize batırır da çıkarırsınız da o iğnenin ucu denizden ne kadar su eksiltir, benim mülkümden işte bu kadar eksiltirsin diyor. İşte bunu düşün arkadaşım. Allah ne kadar merhametli, ne kadar mülkü geniş, ne kadar ihsanı geniş, ne kadar nimetleri geniş. Bunlar aslında düşünüp düşünüp insanlara bizle <gülüyor> hamd etmesi lazım. Şükretmesi lazım. Ey kullarım, sadece sizin güzel amellerinizdir ki ben onları sizin için sayar ve saklayıp muhafaza ederim. Sonra da onları size tas tamam veririm. Onun içindir ki her kim hayır bulursa o kimse Allah'a hamdetsin. Bundan başkasını bulan da kendi nefsini kınasın. Yani yarın bir gün eğer hayırlarınız taslamam size verilirse fazlasıyla, siz bana bol bol ham dedin, ben sizin azınızı çok kabul ettim, büyüttüm, besledim. Küçücüktü, büyüttüm, besledim ve size sundum. Bana bol bol ham dedin. Ama eğer yarın bir gün bir kötülükle karşılaşırsanız, unutmayın ki ben size asla zulmetmiyorum. Bu sizin kendi elinizle işledikleriniz yüzündendir. Ben birçoğunu da, birçoğunu da affettim. Öyleyse kardeşlerim, Sözü daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Bizler aciz kullar olarak, Rabbimiz Allahu Teala'nın bizlere ihsan ettiği nimetlerine karşı şükrünü bilen insanlar olmalıyız. Çünkü gerçekten hasreten şurada, şu toplum içerisinde Allah'ın çok çok değerli nimetlerine mazhar olan insanlar var. Hepimiz hemen hemen böyle insanlarız. Hidayet bulmuş Kur'an-Sünnet çizgisinde Sahih bir akide ile Allah'a kulluk eden insanlarız. Çünkü bu akide sahibi insanlar ancak cennete gidecektir. Allah-u Teala bizleri cennetine koysun. Ve bizleri kendisine hakkıyla itaat eden kullarından olmamızı nasip etsin. Hakkı hak bilen ona ittiva eden, batılı batılı bilip ondan içtinap eden, basiretli kullarından olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi rabbil ve salatu ala Muhammedin ve ala alihi ve